Ya, ya vallahi bile ya artık boktuk usandık ya çileden bizi çıkardılar bunlar ya. Arkadaş, arkadaş bir televizyona bir şey gösterirlerse doğrudur, düzgün bir şey göstersinler ya. <gülüyor> Hele bak çırır çıplak, göbek atmak, tamam mı? <gülüyor> ne ya bunlar ya?